Bismillahirrahmanirrahim Cuma suresi Medine'de nazil olan surelerdendir. İbn Abbas ve Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette kardeşlerim Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazında Cuma ve Münafık'ın suresini okurdu. Bunu en yakın sahih müslümde bulabilirsiniz rahman ve rahim olan allah'ın adıyla evet bizden dörde kadar göklerde ne var yerde ne var da hepsi melik aziz, hakim olan Allah'ı tesbih eder Ümmiler arasında kendilerine ayetlerini okuyan onları temizleyen ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur Halbuki onlar daha önceleri gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydiler Onlardan başkalarını da ki henüz onlara katılmamışlardır ve o azizdir, hakimdir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir ve Allah büyük lütuf sahibidir. Rabbimiz Hüseyin Kuvveti'yle göklerde ve yerde bulunanların hepsini, tesbih ettiğini bildiriyor. Hepsinin kendisini tesbih ettiğini bildiriyor. Yani canlı ve cansız, konuşan ve konuşmayan bütün yaratıkların Allah'ı tesbih ettiğini haber veriyor. Nitekim bu daha önceki surelerde de bazı ayetlerde de geçmişti. Ümmilerin arasından kendilerine peygamber ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Burada ümmilerden maksat Araplardır. Nitekim Alimlan suresinde de geldiği gibi kendilerine kitap verilenler ve kitapsız ümmilere siz de Müslüman oldunuz mu de eğer İslam olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Şayet yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer ve Allah kullarını görendir buyurmuştu. Yalnızca ümmilerin zikredilmiş olması, onlardan başkalarının bulunmamasını da gerektirmez. Ancak ümmilere Allah'ın lütfu çok daha deli ve çok daha açıktır. Evet. Bu ayet-i kerime allah Teala'nın Halil İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke halkı için dua ettiğinde kendilerine onlardan bir Resul göndermesini ve bu Resul'ün Allah'ın ayetlerini okuyup onları tezkiye etmesini ve onlara kitabı ve hikmeti öğretmesini istediğinde onun isteğine cevap verildiğini doğrulamaktadır. allah ve Teala hamd ve minnet onadır yolların karardığı peygamberin azaldığı ihtiyacın arttığı Arap ve Arap olmayanların yeryüzünde Allah'ın gazabına uğradığı Meryem oğlu İsa'nın getirmiş olduğu şeriata bağlanan çok az bir kitle müstesna ki bunlar ehli kitabın bakiyeleridir Herkesin sapıttığı bir dönemde peygamber olarak onu göndermiş. Bu sebeple ümmiler arasında kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Halbuki onlar daha önceleri gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydi buyurulmuştur. Onlardan başkalarına da ki henüz onlara katılmamışlardır, o azizdir, hakimdir. Ee, bu ayetten alakalı Buhari şöyle naklediyor. Ebu Hureyre'den gelen bir ayette. Biz ve Vesselam'ın yanında oturduğumuz bir sırada Allah subhanahu ve teala ona Cuma suresini inzal Burada onlardan başkalarına da ki henüz onlara katılmamışlardı, buyuruluyordu. Halk Ey Allah'ın Resulü bunlar da kim dediler? Aleyhissalatü Vesselam karşılık vermedi. Üç kere sual edildi. Aramızda Selman da bulunuyordu. Aleyhissalatü Vesselam elini Selman'ın sırtına koyarak eğer iman Süreyya yıldızında olsaydı şunlardan birçok kişi yine ona ulaşırdı buyurmuştur. Evet bu Allah'ın lütfudur onu dilediğine verir ve Allah büyük lütuf sahiptir. Allah'ın Hazreti Muhammed'e verdiği yüce peygamberlik ve onu bu hususta bu ümmete peygamber olarak göndermesi Allah'ın büyük bir lütfudur. 5'ten 8'e kadar kendilerine Tevrat yükletildiği halde onu taşımayanların misali, koca koca kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne de kötüdür. Ve Allah zalimler grubunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler, bütün insanları bir yana bırakarak, yalnız mi? Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsunuz. Öyleyse bunda samimi iseniz ölümü temenni edin. Yaptıklarından dolayı ölüme katiyen temenni edemezler. Allah zalimleri bilendir. Peki gerçekten sizin kaçıp durduğunuz ölüme mutlaka yakalanacaksınız. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz. O size neler yaptığınızı haber verecektir. Evet. Rabbimiz ve Teala burada kendilerine Tevrat'ı verdi ve onunla amel etmesini istediği halde onu yerine getirmeyen Yahudileri kınıyor ve bunların koca koca kitaplar taşıyan eşek gibi olduğunu belirtiyor. Yani bunların durumu üzerine yüklenen ancak içinde ne olduğunu bilmeyen ve hissi olarak onları taşıyıp muhtevasını anlamayan eşeklerin durumu gibidir diyor. Evet. Kendilerine kitap verilmiş olan şu Yahudilerde onun lafzını ezberleyerek ruhunu anlamamış, gereğince amel etmeyip aksine tevil, tahrif ve değiştirme yoluna satmışlar. Onların durumu eşeklerin durumundan daha kötüdür. Çünkü eşeğin anlayışı yok. Bunlar ise zekalarını kullanamamakta. İdraklarını çalıştıramamaktadır. Bu sebepler Rabbimiz Subhanahu ve Teala Araf suresinde de bildirdiği gibi onlar hayvanlar gibidir hatta daha da sapık. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir buyurulmaktadır. Evet. dik ey Yahudiler bütün insanları bir yana bırakarak yalnız kendinizin mi Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsunuz. Öyleyse bunu da sanmıyorsanız ölümü temennedin siz kendinizi hidayet Muhammed'in ashabının dalalet üzerine olduğunu iddia ediyorsunuz ve eğer bunda samimiyseniz bu iki gruptan hangisinin dalalette olduğunu belirlemek üzere ölümü isteyin diyor Rabbimiz. İstedikleri küfür, zulüm ve fasıklıklarından dolayı bunu asla temenni edemezler. Ve Rabbiniz Allah zalimleri bilendir buyurmuştur. Evet. Yine burada Allah subhanahu ve teala Peki gerçekten sizin kaçıp durduğunuz ölüme mutlaka yakalanacaksınız. Sonra da görüneni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz. O size neler yaptığınızı haber verecektir buyuruyor. Bu ayet Nisa suresinde gelen ayette olduğu gibi nerede olursanız olun sağlam kaleler içinde dahi olsanız ölüm sizi bulacaktır diyor. Evet. gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ölümden kaçanın durumu, toprağın borcunu istediği tilkinin durumu gibidir. Tilki koşar, koşar, koşar, yorulup güçsüz düşünce deliğine girer. Toprak ona der ki, ey tilki borcunu ver. Böylece tilki düşmanıyla karşılaşır ve boynu kopuncaya kadar bu hali devam eder. En sonunda ölür. ve 10 Ey iman edenler Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin ki felaha eresiniz. Eh, cuma günü Cuma adının verilmesi bu kelimenin birleşme anlamına gelen "cem" kelimesinden alınmış olmasındandır. Çünkü Müslümanlar haftada bir kere Cuma gününde büyük maalep'terde toplanır, bütün yaratıkların yaratılışı cuma yüzüne, gününe tamamlanmış ve kemale vermiştir. Çünkü göklerin ve yerin yaratılışının altıncı günü cuma günüdür. Adem cuma günü yaratılmış, cuma günü cennete girdirilmiş, cuma günü cennetten çıkarılmıştır. Ve kıyamet cuma günü kopacak. Cuma gününde bir an vardır ki mümin o anı denk getirip Allah'tan kendisi için hayır isterse Muhakkak Allah onu kendisine verir. Eski dillerde Cuma gününe Arube günü derlerdi. Sabit olduğuna göre bizden önceki milletlere de Cuma günü emredilmiş ancak onlar sapıklığa düşmüşlerdi. Yahudiler yaratılışın henüz gerçekleşmediği Cumartesi gününe Hristiyanlar yaratılışın başladığı pazar gününü tercih etmişler. allah Teala bu ümmet içinde yaratılışın tamamlanıp kemale erdiği cuma gününü tercih etmiştir. Buhari'de Müslümanın naklettiği bir rivayette, Aleyhisselatü Vesselam, Onlara her ne kadar kitap bizden önce verilmişse de, biz kıyamet günü önde olan sonlarız. Hem bugün Allah'ın onlara fark kıldığı gündür ancak onlar bunda ihtilafa düştüler. Ama Allah-u Teala bizi onda doğru yola götürdü. İnsanlar bunda bize tabidirler. Cumartesi Yahudilerin pazar Hristiyanlarındır. Allah-u Teala böyle buyurmuştur allah Teala cuma günü mümin kullarının ibadet için toplanmalarını emrederek Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrıldığınız vakit hemen Allah'ın zikrine koşun. Allah'ı zikretmek için yönelin, O'na doğru kast edin ve yürüyün. Biz ne yapıyoruz? Muhammed Ümmet'i. Olmaz. imamlar şöyle. imamlar böyle. Ben hür değilim. Buralarda cuma kılınmaz. Yok darül hadir. Yok darül küfür. Birçok sebepler gelerek Allah Azze ve Celle'nin Ey iman edenler. Cuma günü. Namaz için çağrıldığınız vakit hemen Allah'ın zikrine koşun ayetini neyle ihlal ederler hangi nasla hangi emirle ihlal ederler hiç düşünmezler. Çünkü iman edenlerin cumayı kılacağını ve iman etmeyenlerinse bundan mahrum olacağı açıktır. Çünkü sahih gelen rivayetlerde Cuma'ya giden övülmüş, hatta sizden biriniz Cuma'ya geldiğinde gusül etsin ve ilk gelen işte şöyle, ikinci gelen böyle, yani birinci gelen bir deve kurban etmiş gibi, ikinci saatte gelen bir sığır, üçüncü saatte gelen boynuzlu bir koç, dördüncü bir tavuk, beşinci de bir yumurta vermiş gibi olur ve imam hutbeye çıkınca melekler gelip öğütü dinlerler. Yani bu kadar hayır varken bunları bırakıp bunların zıttına hareket eden ve 3 Cuma'yı Allah Resulü'nün diliyle Aleyhisselatü Vesselam'ın bile bile hasten terk edenin Allah kalbini mühürler. İnsanın önce iyi bir düşünmesi lazım. Ben İslam'da neyi, neyle kabul ediyorum? Neyi, neyle reddediyorum? Kabul'de ve redde ölçüne. Bunu iyice yakalayamayan insanların, şeytanı lanelen onlarla nasıl oynayıp, onları nasıl dinsiz, imansız ortada bıraktığını ve hatta onların bu hallerini göremeyip de yeryüzünde kendilerinin sadece tevhid ehli olduklarını zannettiklerini ve öyle yapayalnız şeytanın onlarla çok rahat oynadığını görürsünüz. Halbuki aleyhissalatü vesselam efendimiz, ezanı işiten her Müslümana cuma fardır. Kadın, çocuk, yolcu, köle dışında her Müslümana kati fardır der eğer hava soğuksa korku varsa çamur varsa ve iki bayram aynı güne gelmişse yani bir ramazan veya kurban işte bunlarda sana bir ruhsat vardır ama Allah'ın ve onun Resulünün ruhsatlarının dışında keyfen hiçbir sebep göstermeksin sırf kendi neslinin getirdiği delillerle kim üç cumayı bile bile kasten terk ederse işte o Allah'ın kalplerini mühürlediği insanlardandır. Allah hakka yönelen ve onda daim olan sanma kulların arasına bizleri de koysun. Aynen Nur suresinde gördüğümüz gibi kardeşlerim Saat şimdi ben eşim zina edecek. Ben onları göreceğim. kılıcımı elimi almayacağım da onların boynunu uçurmayacağım doğramayacağım da dört tane şahit mi getireceğim diyor. Evet dediğinde vallahi ben onları doğrarım diyor. Sahabeler ey Allah'ın Resulü sen onun kusuruna bakma. O kadar kıskanç ki biz onun boşadığı kadınları bile korkumuzdan alamıyoruz dediğinde Allah daha da kıskanç. İndirmiş olduğu emir ve nehirlerin uygulanmasını ister diyor. Demek ki hislerin bizi sevk ettiği yerler nasların bizi sevk ettiği yerler farklıymış değil mi? İşte inananla küfredenin hali Allah bizleri hislerine uyan değil naslarına uyan oyun ve kayıtsız şartsız hayatına geçirenlerden iyidir. 11 onlar bir ticaret veya bir oyun gördükleri zaman seni ayakta bırakarak oraya yöneldiler. De ki Allah katında olan oyun ve ticaretten daha hayırlıdır ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır Rabbimiz subhanahu ve teala o gün Medine'ye gelen ve ticarete koşup cuma hutbesini terk edenlere kınıyarak, onlar bir ticaret veya bir oyun gördüğü zaman seni ayakta bırakarak oraya yöneldiler seni minderde hutbe okuyken bıraktılar Gelen nakillerde bu ticaret Müslüman olmazdan önce Lıhye ibni Halife'nin ticaretiydi. O davulçalara halkı topladı. Müslümanlardan pek azı müstesna cemaat Aleyhisselatü Vesselam'ı minberde hutbede ayakta dikil olarak bırakıp ticaret kervanına gitti. Bir rivayete göre 10-12 kişi kalmıştı. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirdi. Kardeşlerim, bu ayet her ne kadar Medine'de inse de Cuma namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret etmeden önce Mekke'de farz kılınmış sözlü yani vahy gayrı medlu dediğimiz o kısımda farz olan de. Aynen nasıl ki Cibril'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kabe'nin ilerisinde abdest almayı öğretmişse abdest ayeti Kur'an'da tescili çok çok yıllar sonra gelmişse aynı bu amel de o nevidedir. Ayetle tescili ta Medine'de olmuş ama farziyeti Mekke'dedir. Bunun da sebebine gelince Ali sallallahu aleyhi ve Mekke'deyken cumayı kılmamış ama Medine'de iki ayrı yerde Müslümanlar cumayı kılmışlardır. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve hatırlarsanız veya okursanız kendisi hicret ettiğinde Medine'nin yakınlarında Cuvasa denilen kara taşlık olan mevkide ki şu an Medine'nin içinde kalmıştır. Cuma mescidi diye oraya da bir mescit yapmışlardır hadja, ömrüye giden, orayı ziyaret eden insanlar o camiyi orada görür. O mevkiye geldiğinde kendisini karşılamak üzere gelen kişilerle toplam 40 kişi olarak ilk cumayı kıldırmıştır. Devleti de yoktu. Kendisine tabi olan bir gücü de henüz mevcut değildi. Yani cuma bir devlet veya bir güç namazı değildir. Allah'ın ibadetlerinden bir ibadettir. Ve daha sonra bu surenin bu ayetinin indiği sıra dikkat ederseniz yine bir cuma namazı ve cuma namazının hutbesinde bir ticaret erkanı geliyor. Ve o ticareti gelen mallarına insanların çıkıp seyretmesi 10-12 kişiyle Allah Resulü ve sellem'in hutbede yalnız bırakmaları. İşte de ki Allah'ın katında olan oyun ve ticaretten daha hayırlıdır ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah katında bulunan ahiret diyarındaki sevap ve Allah'a dayanıp tevekkül ederek vaktinde rızkını talep edenler için çok daha hayırlıdır. Cuma suresi de burada bitti. Rabbim Subhanahu ve Teala hakkıyla anlayan Hakkıyla hayata geçiren sen ve kulların arasına bizler de fark ettik. Elhamdülillah.